Evet Açık Radyo ve Açık Dergi programım devam ediyor. Stüdyomuzda iki konuğumuz var. 16. İstanbul Uluslararası Binbir Belgesel Film Festivali yaklaşmışken stüdyomuzda Belgesel Sinemacılar Birliği Başkanı Nalan Sakızlı ve Binbir Belgesel Film Festivali Komite Başkanı Murat Çeliker bulunmaktalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet bu sabah bir toplantı oldu ve açıklandı senenin Teması zaten belli de az çok ama program açıklandı bildiğim kadarıyla. Konuşuruz programı ama 16.sı olduğuna öncelikle işaret etmek lazım. Belgesel e, Film Festivali'nin e, pey zor bir iş denilebilir. Çok kaba tabirle ifade etmek gerekirse hem belgesel film festivali yapmak e, hem de bunu 16 sene boyunca e, sürdürmek. Geçtiğimiz senelerde de bir araya gelmiştik farklı veseler yayında. O zaman da belgeselin öneminden bahsetmiştik ama... 1001 belgesel nasıl bir işleve sahiptir? İzleyiciyle belgeselleri buluşturmak gibi çok önemli bir işlevin yanı sıra diye de oradan ikinci safhadan sorabilirim. Valla keyifli bir soru. Şimdi Uluslararası 1001 Belgesel Film Festivali aslında Belgesel Sinemacılar Birliği ile yaşıt bir festival. Hı hı. Yani ilk bir konferansla, bir ulusal konferansla bir araya gelmiştik ve Hı -hı. daha sonra yola çıktık. Hı -hı. E, belgesel sinemacıların e, kendi işlevlerine ve dertlerine uygun örgütlenme biçimlerini e, Hı -hı. görmeleri ve bunu oluşturmaları için ilk bir platform olduk, daha sonra dernek olduk. Daha sonra e, Kültür Bakanlığı, e, belgesel sinema alanının ayrıca bir birliğe sahip olması konusunda belli mevzuat, ...değişiklikleri yaşıyordu. Hı hı. Bunu böyle çok özet geçebiliriz ama... Hı hı. E, ...önemli olan şu ki... E, ...biz Uluslararası Binbir... ...Belgesel Film Festivali ile birlikte büyüdük... ...Belgesel Sinemacılar Birliği evet. olarak... Ee, tabii ki biz yeteri kadar olgun yaşlarımızdaydık bir kısmı kuranlar. Hı hı. Ama şöyle bir işleve sahip oldu. Kuşkusuz ilk işlevi e, dünyanın dertleri, halleri e, muzip ya da arbaşlı halleri üzerine üretilmiş. E, çok sayıda e, filmi e, Türkiye'de ve İstanbul'da e, belgeselciler izleme olanağına sahip oldular. Evet. Bu bir festivalden beklenilmesi gereken e, kuşkusuz ilk işlev. Hı hı. Ama... Bir o kadar önemli olan bu filmlerin genellikle yönetmenlerini çağırdık ya da ilgili kişileri çağırdık. Bu filmler üzerine bir tür sohbet, okuma, analiz diyebileceğimiz bir işlevi yerine getirdi ki bu hani televizyon belgeseli ve belgesel sinema farkı, belgesel sinema üretiminin çok temel. Kuramsal, etik, estetik yaklaşımları, belgesel üretiminin bir fikri, bir belgesel haline geçirmenin aşamaları üzerine tartışmak, sohbet etmek imkanı oldu. Ve tabii ki filmlerin konuları itibariyle konularını irdeleme, algı dünyamızı yeniden, tartışma imkanı oldu. Bu işleviyle birlikte tabii hayata dair belgesel sinema e, sinema alanında ne ifade ediyorsa belgesel sinemanın bu boyutlarda tartışılması hı hı. gerçekten hayata dair pek çok konuda sadece belgeselciler değil, belgeseli severek ve merak ederek izleyenler ve belgeselin bütün komşu alanları, hı hı. Ya arkeolojiden diyelim ki iktisada kadar komşu alanlarındaki insanlarla uzmanlarla bir arada tartışma bir araya gelme ve yoğunlaştırılmış bir belgesel gündemi oluşturma imkanı hı hı. oldu. Bu işlevlerinin yanı sıra bir de paneller, konferanslar ve açık oturumlarla ve atölyelerle destekledik. Hı hı. Orada dünyadan diğer örgütleri, diğer yönetmenleri, diğer belgesel sinemacıları bir araya getirme. Türkiye ve dünyadaki belgesel sinema alanını mukayeseli olarak tartışma, eksikliklerimizi görme, neler üzerinde çalışmamız gerektiğini fark etme ve gündemimizi alma gibi çok önemli bir sürecin dinamiklerini tetikleyicisi oldu diyelim. Hı hı. Mesela bu sene paralel etkinlik olarak gerçekleştireceğimiz Pitching İstanbul Proje Pişirme, Pişirme Atölyesi. Mesela onun ilk ilişkileri 2000 yılında başladı. <gülüyor> Ve 2000 yılından sonra biliyorsunuz Barcelona, Prag, Amsterdam, Selanik önemli Pitching Forum merkezleri oralara giderek, orada ilişkiler kurarak, onu daha düzenli iletişim biçimlerine dönüştürerek, raporlar hazırlayarak bugüne kadar geldik. 2006'da ilk denemesini yaptık. Uluslararası alana, alana entegrasyon projesi. <gülüyor> Bu sene e, proje, uzun soluklu bir proje olarak başlattık. Ve e, üçüncü atölyesini paralel etkinlik olarak 16. E, Uluslararası 1001 Belgesel Film Festivali'nde gerçekleştireceğiz ve devamında İstanbul'u bir biçim merkezi yapma konusunda <gülüyor> adımlarımızı atacağız. Tabii kamusal e, taraflarla ortaklıklar ve ama özellikle bağımsız, özel bir E, merkez oluşturma konusundaki e, Avrupa Belgesel A ideal e, ve diğer e, bu Pitching Forum'da taraflar yani e, fonlayan dağıtan taraflarla da daha hı hı. E, süreli hı hı. ve karşılıklı bir örgüsel e, iletişim sürecine gireceğiz. Evet. Peki. Pitching formu biraz açabilir misiniz aslında? E, pitching formu ben de biraz açayım. Ama isterseniz bu işin koordinatörünü de çağırabilirsiniz Perjans'ın. E, ve e, onunla konuşabilirsiniz. Tabii, ama tabii. şöyle bir şey. E, Türkiye'de belgesel üretiminin e, koşulları finansal ve yasal ve yapısal koşulları olarak baktığınız zaman bağımsız fonlarımız yok. Bu tür evet. e, yasal e, bizi Bizim lehimize, bizim e, işimizi kolaylaştırıcı hı hı. E, yasalarımız yok. Böyle yapılarımız yok. Mesela bir merkezimiz yok, yok, bir yok. ihtisas bankamız yok, hı hı. E, bir e, ulusal evet. film merkezimiz yok diyelim. Evet. E, evet. Dolayısıyla bizler e, gerçekten çok gönüllü süreçlerle üretiyoruz. Halbuki Avrupa'da çok temel farkı şu, e, televizyonlar bir fonlama ...kaynağı aynı zamanda... <gülüyor> e, ...fonluyorlar. Ayrıca... ...içsas bankaları var... E, ...ve... E, ...merkezleri var, sinema merkezleri var... ...belgesel sinema merkezleri var... ...yarı kamu ya da kamu... E, ...kuruluşları olarak... Evet. ...çok genel e, tablosu bu... ...bu tablo içinde... E, ...orada belli projeler... E, ...ilk olgunluk aşamasından sonra... ...başvuruyorlar ve işin masasında oturan taraflar doğrudan doğruya bu projeleri <gülüyor> e, kendi kanalları, kendi kanallarındaki belgesel yayın politikaları doğrultusunda biçimlendirme, geliştirme ama fikrini E, fikrine dokunmayarak, derdine dokunmayarak e, bir tür geliştirme süreci evet. yaşadıktan sonra satın alabilecekleri hale evet. gelmesi konusunda e, bir süreç yaşanıyor. İşte bu e, pitching forum dediğimiz bu süreç fonlamanın ve hem üretimin hem de paylaşımın e, standartlarını oluşturuyor. Türkiye'deki belgeselcilerin bu standartları tanımaları, bu kurulları ko koşulları, bu prosesleri, prosesleri tanımaları ve projelerini o yönde geliştirmeleri için evet. e, bir süreç, e, yani birkaç sene sonra gerçek e, pitching forumlara dönüştürebileceğimizi umuyoruz. Evet, biz de öyle e, ümür e, ediyoruz. Var, sanat, evet. Tamamlayabilirsin. Evet, e, üçüncü atölyede bu, bu forum kapsamında. gerçekleşiyor. şu e, an. Yurt dışından eğitmenler hı. geliyor. işi. Hı hı. E, pek çok kimliklerinin e, tanımlayacağınız alt uzmanlıkları var Hı -hı. ama e, marake e, review özellikle e, pitching forum konusunda e, profesyonel bir uzman onunla birlikte ideniden idenet idenden gelen var uluslararası e, Avrupa belgesel andan gelenler var Hı -hı. başka konuklarımız var e, ve dağıtım alanından ve ortak yapım alanından gelenler var. Onlar evet. atölyelerde ve özellikle 15 Kasım TRT İstanbul Radyosu'nda yapılacak ve halka açık olan panel forum söyleşi diyelim. Hı hı. Diğerleri çünkü proje sahiplerine açık olacak. Proje sahipleri iki aşama yaşadılar ve son geliştirme aşamasını yaşayacaklar. Ama 15'indeki halka açık geldiklerinde belgesel alan içinde, çeşitli e, uzmanlık alanı içinde olabilirler. Hı hı. Bu konuda daha fazla bilgi edinme, Avrupa e, deneylerini paylaşma imkanına sahip olacaklar. Evet, şimdiden duyurusunu da yapmış, olduk yapmış bir, olalım. Yapmış olalım. Evet. Zihin açıcı olacak bu, gibi. gibi. Evet. Yani iki e, aşamasını yaşadık. Birincisi Mayıs'taydı, ikincisi e, Ağustos'taydı. E, Mayıs'ta TRT belgesel günlerinde TRT ev sahipliği yaptı. Hı hı. Genel bir Yurt dışında belgesel üretiminin koşulları ve Pitching Forum hakkında bir bilgilendirme oldu. 3 saatlik ve çok yararlı bir paneldi. Ağustos'ta proje başvuruları oldu, proje seçimleri oldu ve 9 proje üzerinden ilk gelişme aşamaları yaşadılar. Gerçekten dramatik gelişmelerin olduğunu doğrudan doğruya eğitmenlerin ve proje koordinatörü ifadesi bu. Evet. Bu aşamada son aşaması. Yani e, Avrupa'daki diğer pitching forumlara gidebilecek düzeyde belli gelişmeler kaydetmeyi umuyoruz. Evet. Ama esas derdimiz e, burada pitching forumun toplandığı ve satın almaların, yani fonlamaların dünyadan ve Türkiye'den yapıldığı e, ah. bir e, hale dönüştürmek. Bir tek burada bir şey söylemek lazım. E, bizim ülkemizde biraz Tepesi taklak duruyor her şey. Aynen bu ifadeyle söylemek lazım. Avrupalı dostlarımız bir türlü şunu kavrayamadılar. Biz ürettiğimiz belgesellerin gösterilmesi için sponsor bulup üstüne para verip gösteriyoruz. Avrupa'da sistem en azından bundan belli ki tamamen tersine işliyor. Avrupa'da kanallar fonlama yaparak belgesel üretimini evet. destekliyorlar. Evet bu kadar kolay olmuyor dönüşüm ee, zihniyet ve alışkanlıklar bu kadar kolay hele 80 derece bahsettiğimiz kırılmaya uğramıyorlar ama yavaş yavaş fark edilmesi alın gündemimize alınması gibi bir işlevi de ayrıca üstleneceğini umuyoruz ummak istiyoruz. Çok çok harika bir gelişmeden bahsediyorsunuz evet. aslında. Eldenize sağlık ve kolaylıklar diliyoruz biz de size. Sağ olun. Evet. Siz e, yayınlarınızda yer vererek bunun açık iletişime e, tabii ki Ya açık iletişimden yararlanmasını sağlıyorsunuz. Evet. Şimdi isterseniz festivale yaklaşalım. Evet, festival yaklaşıyor zaten. 16. Uluslararası Bilim Bir Belgesel Festivali 13'ünde başlıyor. 4 gün boyunca, 5 gün boyunca sürecek. 13-17 Kasım tarihlerinde. An ve Zaman bu senenin teması. Biraz temadan bahseder misiniz bize? Ne için seçildiği konusunda? Evet şöyle söyleyeyim biz ilk başına oturduğumuz zaman festivalin ilk çalışmalarının başında şunu fark ettik ki böyle bir dönüşüm değişim anı içindeyiz. Hem biz de BSV olarak festival olarak hem de yaşananlar itibariyle ülke içinde geçerli diye düşündük bunu ve evet. bu dönüşüm noktasında bir geriye dönüşün. Bir e, anı ve daha öncesiyle sonrasıyla e, konumumuzu değerlendirmenin yerinde olacağı fikri ortaya çıktı. Hı hı. Bu da evrilerek bir retrospektif festival e, fikrine dönüştü. Yani festivalin tarihinden anlara tanık olacağız öyle mi? Bir şey daha bir tek araya girebilir miyim? Yani daha kadim bir kavram diye düşünmek lazım. Aslında belgesel film... E, Zamanın unutulmuşluğuna direnmek, onun unutmanın körelmesine direnmek için ana yüzünü çevirirken hani zamana da bir not düşer. Evet. Tam da hani unutmaya inat bu notu düşmek ister derdi budur belgesel sinemanın ve belgesel filmin. Ve hani ister ki hatırlansın ve unutmaya karşı bir direniş oluşsun onun eylemi de odur çünkü belgesel sinemanın eylemi Hı -hı. unutmaya karşı direnmektir aslında. Kayıt altında tutarak. Kayıt altında. Tam bırakmak. an ve zaman dediğimizde böyle bir şey Hı -hı. Ee, sanıyorum sanırız ki belgeseli uzun ömürlü yapan da bu bu yaklaşımdır bu ilkesidir bu kavramsal evet. yaklaşımıdır. Evet. Onun için eskimediğini düşündüğümüzden ve tam da Murat'ın söylediği gibi dönüp on beş seneye baktığımızda dünyanın aynı dertlerle ve daha firaklı bir şekilde uğraşmak durumunda olduğunu gördük ve dedik ki niye bir defa izlendiler ve e, fonksiyonları evet. bitti. Hayır değil. Eskimediler. Tekrar izleyelim anı ve zamanı tekrar bakalım. Tekrar hatırlayarım ve unutmaya karşı tekrar Tabii. direnelim dedik. Bir de bugünün gözüyle görmek farklı şey. Bugünün gözüyle evet. Şey. Yeniden ve yeniden. Evet. Evet. Evet. Belgeselin işlevini de tekrar evet. düşünüyor olacak tüm bu belgeselleri e, takip ediyor olanlar. Peki bu retrospektif denebilecek e, sergide nasıl mesela senin içerisinde öne çıkanlar mı? Yoksa sizin de sadece güncelliğini koruyanlar mı gösterecek? Yok burada, e, kriter aslında her zamanki gibi bizim e, seçimimiz e, BSB üyeleriyle yapılıyor Hı -hı. ve biz bütün Bütün 15 sene boyunca gösterilmiş olan tüm filmler arasından bir 15 yerli 15 yabancı filmden oluşan program oluşturduk. Bu <gülüyor> da yine bir araya geldiğimiz eski şehirde bir kamp halinde filmleri izleyip tartışıp konuştuğumuz bir sürecin sonunda ortaya çıktı. Evet. Yani bu üyelerimizin nasıl diyelim seçkisi sonuçta yani ve her film için ayrı kriterler söz konusu olmuş olabilir. Evet evet peki o zaman şunu sormak istiyorum bir de paralel gösterimler var. Bu retrospektif ve paralel. Bunlar da direniş filmleri. Ee, yanlış hatırlamıyorum. Evet. Teması. Direniş filmleri temalı. Bir başka film gösterimi de e, var. Fransız Kültür Merkezi'nde Fransız olacak. Evet, evet. Fransız Kültür Merkezi'ndeki özel bir gösterim. En evet. can, can alıcı ve üzerine düşündüğümüz konu esasında. Belki hani şimdi, <gülüyor> ikinci teması denilebilir mi bu sene? Denilebilir. Yani şöyle bir şey var. Biz bu sene artık Beyoğlu'nu merkez almıyoruz. Bizim bu sene ev sahibimiz Beşiktaş Belediyesi Ve e, bütün gösterim sadece Fransız kültür ve Cezayir haricindeki bütün etkinliklerimiz Beşiktaş'taki salonlarda <gülüyor> gerçekleşiyor. <gülüyor> Böyle bir e, anlamı var. Yani bizim hala e, Beyoğlu'nda var olmaya direnişimizin de bir e, noktası Fransız kültürdeki gösterimlerimiz. <gülüyor> Ama aynı zamanda tabii e, güncel e, durumla da bir bağlantısı var. Orada özellikle direniş filmleri seçmemizin sebebinin. Evet. Çünkü tam da konusu... Şey galiba, yani genel bir çerçeve çizmek gerekirse e, insanların yaşadıkları e, semtler üzerine e, kamunun ya da e, sermayedarların orada yatırım yapacak olanların tasarrufu üzerine insanlar e, biz yerel mekanlarımızda böyle bir şey izin vermeyiz üzerine Hı. başlayan bir direnişin Direniş. öyküsü mesela. Yani bu bir şey olabilir, bir AVM olabilir. Bir e, İşte güç santralı olabilir ya da bir <gülüyor> ilaç fabrikası olabilir. Hiç evet. fark etmiyor ama insanlar yaşadıkları ve kendi ritüellerini geliştirdikleri, günlük hayatlarını yeniden ve yeniden ürettikleri mekanlarda bu kadar radikal ve tasarrufu bir başka tarafın kullandığı değişikliklere müsaade etmiyorlar. Evet. Buradan direnişler çıkıyorsa o zaman biz de dedik ki bu Bunların öyküsünü birlikte ve hep birlikte izleyelim ve üzerine konuşalım. Tüm dünyadan örnekler diye tahmin evet. ediyorum. Fransa'dan galiba özellikle evet. e, yani aslında dünyadan çünkü e, Fransız yapımları olsa da biri Filistin filmi 5.40 kamera daha önce de e, sansasyonel bir filmdi Oscar adayıydı hı hı. E, Filistin'deki bir e, köyde bir aktivistin kırılan kameralarının öyküsü tek tek direnirken çekimde bu esnada bir Larsak direnişi isimli Fransa'dan bir film var bu hı. Bir askeri üs inşasına karşı direnen o bölgedeki yerel halkın hikayesini anlatıyor. Bir çok büyüyen ve ülke çapına yayılan bir direnişin hikayesi o da. E, son olarak Chris Marker'ın Havanın hı. Dibi Kırmızı e, serisi, iki filmden oluşan serisini göstereceğiz. Bu zaten tamamıyla 68 ve 70 arasındaki dönemin ve o dönemin hı hı. E, direnişlerini anlatıyor diyebiliriz. Evet, kesinlikle heyecan verici. Bunu Zaman ruhunu kaçırmama konusundaki <gülüyor> üzerimizi koruyoruz. <gülüyor> Özellikle, evet aynı şekilde. <gülüyor> evet. Hafızasızlığa ve unutuşa karşı direniş diye Unutmanın törelticiliğine karşı direnmek ıı, çok temel fonksiyonlarından birisi. Evet. Belgesel sinemanın. Evet. Onu kamusal yapan da o zaten. Peki, süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Biz çok teşekkür için. ediyoruz. Eklemek istediğiniz bir şey. Belki web sitesi. E, takip etmeleri programı, için insanların evet. programı evet iyi evet. olabilir. Evet. Ee, yani özellikle dosyamızı getirdik. Hı <gülüyor> <Ee, gülüyor> görsellerimizi de yollayalım hepsi öncesinde. Eee buradan duyurmak için. Tabii e... ki çok seviniriz evet. Günlük programlar olarak da nerede ne var? Tamamdır. Bu mudur talebiniz doğru mu anladım? Evet evet. evet. <gülüyor> sağ olun, <gülüyor> sağ olun. Peki, Belgesel Sinemacılar Birliği Başkanı Nalan Sakızlı ve 16. İstanbul Uluslararası 1001 Belgesel Film Festivali Komite Başkanı Murat Şeriker bizlerle beraberdi. Önümüzdeki hafta başlıyor festival. Hatırlatalım bir kere daha Size de bir kere daha teşekkür ederim Görüşmek üzere. Ve kolay üzere. gelsin diyelim. Biz de teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyoruz. Sağ olun. Belgeselcilerin selamını iletiyoruz. <gülüyor> Eksik olmayın.